ve kulle bil'atin dalâleh ve kulle dalâletin finnâr Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuhu Arkadaşlar namazın önemi ve gerçekten de günlük olarak yaptığımız ibadetlerin en carisi, en belirgini olması hasebiyle öneminden ötürü inşallah biraz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 Rivayet-i Tibir Hadis'te diyor ki: "Kâl Ali Aleyhisselam: Men ahedes fei emrina haza ma leysa minhu fehu red." Kim bizim bu dinimizde olmayan bir şey ihdaf ederse bu ondan reddolunur. Başka bir lafızda "Men amile amelen feleysa bihi emrina fehu red."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 Enes bin Malik radıyallahu an şöyle rivayet ediyor Namazlar Resulullah ve vesselam'a İsra'ya götürüldüğü gece yani Miraç, Miraca yükseldiği zaman 50 vakit olarak farz kılındı. Namaz ilkin 50 vakit olarak farz kılındı. ve Aleyhissalem Miraçtayken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 Bu hadis Buhari'nin sahihinde ve Ebu Davud'un sünnelinde kayıtlıdır. Dolayısıyla yine Cibril hadisi olarak bildiğimiz meşhur hadiste biliyorsunuz Cibril aleyhisselam gelip Allah Resulü ve selleme dizlerini dizlerine dayayarak simsiyah siyah saçlı bembeyaz elbiseli olduğu bir anda Allah Resulü sallallahu ve Önce imanı soruyor, ahbır nihanil iman, ayy set ve selam ona imanın rukunlarını haber verdikten sonra o zaman diyor ki, ahsent ya da sadakt yani sen doğru söyledin diyor ve arkasından ahbır nihanil İslam, o zaman bana İslamdan haber verdediğinde Allah Resulü set ve selam şahadeten an la ilahe illallah, Muhammed Rasulullah ve ikametü salla ve itaiz zaka ve hadjül beyt ve suum Ramazan dierek kendisine. Yine içinde namazın geçtiği Bu beş ruknu Haber vermiştir Dolayısıyla Namaz dinen Önemlidir Hatta Abdullah İbni Amar radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselatü Şöyle buyurduğunu haber veriyor İslam Beş temel üzerine Bina edilmiştir Allah'tan başka Hak ilah olmadığına Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı dost doğru kılmak, zekatı vermek, beyti hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır diye Aleyhisselatü Vesselam bunu haber vermiştir. Gerçi namazla ilgili söylenecek çok şey var. Kısaca namazı terk eden kimsenin hükmüyle alakalı birkaç hatırlatmada bulunayım.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 şöyle e, buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim bizimle onlar arasındaki ahit namazdır kim onu terk ederse kafir olur tabi bu biliyorsunuz bu deliller namazı terk edenin kafir olduğunu gösteren delillerdir ve yine başka bir e, haberde ashabın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 yani inkardan değil de tembellikten ötürü kılmayan kimseyi dilerse azap eder, dilerse kendisine kendisini bağışlar diye Aleyhisselatü Vesselam, Ubade bin Samit radiyallahu anh'ın haber verdiği gibi bunu söylüyor. Yani bu kişi Allah'ın meşeytindedir. Yine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 Bunu 2-3 defa tekrar eder. Bunun üzerine Hüzeyfe radıyallahu an ondan yüz çevirir ve en son kendisine şöyle der. Ey Sıla, bu söz onları cehennem ateşinden kurtaracaktır ve 3 defa bu sözü Hüzeyfe radıyallahu an bunu tekrar etti. Yani dedi ki bu söz en azından onları ebedi olarak cehennemde kalmaktan kurtaracaktır dedi. Hüzeyfe radiyallahu anh de Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın sahabelerinden, önemli sahabelerinden bir tanesiydi. Ve o e, öyle deme la ilahe illallah demesi onları ebedi olarak cehennemde kalmaktan,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 Allah Subhanahu ve teala Bakara suresinde ve gerçekten bu ayeti de yanlış anlıyoruz hani diyorlar ya işte e, ya diyorlar ki benim kalbim temiz veya utta diyorlar ki e, ya namaz kılmıyor ama kimse kimseye kimse kimseye e, namazı emretmiyor veya namaz kılmamak normal gibi görünüyor aslında böyle değildir bu zorlama meselesinde Allah Subhanahu ve teala Bakara suresinde şöyle buyuruyor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 biraz daha benim ilgilendiğim konu e, hassasiyetinden ötürü yani e, namazın nasıl kılınacağıyla ilgilidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazın, namazı nasıl kılardı? İnşallah buna da değineceğiz. Buna da değineceğiz. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sallu kemera aytumuni usalli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 Radya Allahu Baley, daha Nabi ile Mescide, vadehale, Rjulun, fcelle, fcelleme, al Nabi, sallahu Aleyhi ve Ssalem, diyor ki, Ebü Hureyre Radya Allahu Baley, Aleyssat ve Ssalem, diyor, Mescide girdi, onun arkasından da bir adam, Mescide girdi, bu adam, namaz kıldı.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 o kıldığınız namazı beğenmiyor veyahut kabul etmiyor ancak diyor ki sen namaz kılmış olmadın dön tekrar kıl. Ve Ebu Hureyre radıyallahu anh bu durumun üç defa tekrar ettiğini haber veriyor. Üç defa tekrar ediyor. Nihayet üçüncüsünde bu şahıs Resulullah aleyhisselatü ve selleme diyor ki وَالَّذ۪ي بَعَثَكَ hak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 namazını kılamayacaktı veya düzgün kılmayacaktı ve böylelikle Ali Seyyidu sallam onu üç defa namazını tekrar ettirecekti ve nihayetinde e, "Ma ahsilu gayrahu ben bundan başka namaz kılmayı bilmiyorum bana öğret sorusunu Ali Seyyidu sallam'a yöneltecekti. Allah ona rahmet etsin. O bu soruyu sordu. O bu soruyu ümmet adına sordu. Hatta tarihe bu kişiyi namazını doğru kılmayan kimse olarak e, e, tarihteki yerini buldu. Elbani Rahimahullah Elbani Rahimahullah bu adamdan esinlenerek işte bu hadisin etrafında döndü ve sıfatı salatın nebi isimli bir eser yazdı. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılma şekli. Dolayısıyla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 ve senin de kolayına gelen summeqra ma min kuran sonra da sana Kur'an'dan kolay gelenini oku. İnşallah bu dersin devamında Ali Seyyidü'l-Hasan bunu nasıl yapıyordu bunları konuşacağız. Ancak şu an için ben hadisin etrafında dönmek istiyorum. Ali ve hasan o kişiye Kur'an'dan kolay gelenini tane tane okumasını Emretti. Sonra sonra da ruku et dedi. Sonra da ruku et. Hatta inne raqia öyle ki rukuda itminan buluncaya kadar bekle. Yani bütün eklemlerin yerine oturuncaya kadar.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 Rükuda bütün vücudun itminan buluncaya kadar bekle diye emretti Ali Seyyiduhasene. Sonra merfa. Ondan sonra kalk dedi. Belini bir ok gibi doğrul dedi Ali Seyyiduhasene. Hatta tetmaina kaime Yani rükudan kalktıktan sonra doğrul. O belin e, omurilik diyorlar. İşte o omuriliklerin hepsi yerine oturması gerekir. Heps yerine oturuncaya kadar Aisset (sa) yine bu kişiye dedi ki hatta tetmain qaima summa sonra secde et hatta inne sajide Secdede bütün vücudun itminan buluncaya kadar bekle dedi rükuda kıyamda ve secdede Ve Ali (sa) e, Peki nasıl secde yapardı?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 Keme Salla Şafi'i ve Ebu Hanife ya İmam Malik ya da bir başkası ya da Salla Keme Ömer, ya da Ebu Bekir radıyallahu anh. ki onlar da aleyhissalatü vesselam'den öğrendikleri gibi kılıyorlardı elhamdülillah ancak ölçü ve vesselam'dir Allah Resulü ve vesselam'ın ashabı bu konuda hassas davranırdı öyle ki Zeyd bin Veh şöyle dediği rivayet ediliyor diyor ki Huzeyfe radıyallahu anh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 Birçok yönden, yönden değerlendirilebileceği gibi ben acizane şu an sadece bunun hakkına riayet edilmemesinin getireceği zararlara değindim. Allah subhanahu wa taala Maun suresi 4. ayette "Fevailul musallin vay o namaz kılanların haline buyurmaktadır.